Allahu biallah min al-Shaytan ar <gülüyor> ve nas-ta'inehu ve nas-ta'firu ve nas-tu biallah amalina Men yehdi Allah falamutillale ve men yud falahadile Ve eshedu an la ilahe illallah wa la shirikila Ve eshedu an Muhammadan abduhu wa rasuluh Amabat Fi ina astaqal hadis kitabullah ve şerral umuri muhtesasatuha ve kulli muhtesasatin bid'a ve kulli bid'atin dalale ve Tefsir dersimizde geçtiğimiz derste önceki derste Allah azze ve celle'nin merhametiyle ilgili Hicr suresinin 49. ayetini işlemiştik. Bugün inşallah 50. ayet. Mealen şöyle buyuruyor. Benim azabımın elem verici bir azap olduğunda bildir. Numan bin Beşir radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki cehennemliklerin azap bakımından en hafif olanının ateşten iki ayakkabı ile iki ayakkabı bağı vardır. Bunlar sebebiyle onun beyni tencere kaynar gibi kaynar. Hiçbir kimseyi kendisinden daha fazla azaba uğramış olduğunu görmez. Halbuki kendisi cehennemliklerin en hafif azabı olanındır. 51. Ayet Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver. 52. Hani yanına girdiklerinde selam demişlerdi. O da gerçekten biz sizden korkmaktayız demişti. 53. Dediler ki korkma gerçekten biz sana bilgeli bir çocuk müjdelemekteyiz. 54. Dedi ki bana ihtiyarlık gelip çatmışken mi müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdelemektesiniz? Mücahit Rahimullah dedi ki İbrahim Aleyhisselam kendisinin ve hanımının yaşının ilerlemiş olmasına rağmen müjde denilmesine hayret ettiği için böyle söylemiştir. 55. Dediler ki seni gerçekle müjdeledik öyleyse sakın umut kesenlerden olma. 56. Dedi ki Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit kesebilir? 57. Dedi ki ey elçiler işiniz nedir? 58. Dediler ki, gerçekten biz suçlu bir kavme gönderildik. 59. Ancak Lut ailesi hariçtir. Biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız. 60. Yalnız karısı müstesna. Biz onun kalanlardan olmasını takdir ettik. Katade dedi ki, minel gabirin, ayette geçen minel gabirin kelimesi kalıpta helak olacaklardan demektir. 61. Elçiler Lut ailesine gelince 62. Dedi ki hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz. 63. Dediler ki bilakis biz sana onların şüphe etmekte oldukları şeyi getirdik. Yani azabı. Mücahit Raynullah dedi ki Lut aleyhisselam onları tanımadı. Melekler Lut aleyhisselama biz Kamil'in şüphe etti azabı getirdik dediler. 64. Sana gerçeği getirdik. Biz hakikaten doğru söyleyenleriz. 65. Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından yürü. Sizden hiç kimse sakın dönüp de ardına bakmasın. İstenen yere gidin. Katade Rahimullah dedi ki, Lut Aleyhisselam'a ailesinin arkasında olması ve onlar yürürken arkalarından yürümesi emredildi. 66. Ona şu hükmümüzü vahyettik. Sabaha çıkarlarken mutlaka onların ardı kesilmiş olacaktır. İbn-i Zeyd e, ve Vekadayna <gülüyor> bu ayette kadar Vakadayna kelimesi vahyettik demektir. 67 Şehir halkı sevinerek geldiler. Katad dedi ki misafirlere yapmayı istedikleri kötülük sebebiyle Allah'ın nebisi Lut Aleyhisselam'ın yanına gelişlerine sevindiler. Yani başka surelerde de geçti, geçecek yine. Lut Aleyhisselam'ın kavminin yaptığı pislik malum. Ona Bu misafirler gelince yani bunları insan zannettikleri için Lut Aleyhisselam'ın hanımı da ihanet etti Lut Aleyhisselam'a. Yani onlara haber vererek, ispiyon ederek kavminin sapkınlık yaptığını bildiği halde onlara Lut Aleyhisselam'ın misafirlerini haber veriyor. İki tane işte genç var diyerek Lut Aleyhisselam'ın karısının ihaneti bu. Yani onları ispiyonlaması, misafirleri ispiyonlaması. Onlar da işte sevinerek geldiler. Yani böyle bir kötü isteklerinden dolayı. 68. Dedi ki bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın. 69. Allah'tan korkun beni rezil etmeyin. 70. Biz seni alemlerden men etmemiş miydik dediler. Yani halka karışma diye seni daha önce uyarmadık mı dediler. Kata dedi ki onlar senin herhangi birini misafir etmeni veya barındırmanı yasakladık mı? Yasama, yasaklamadık mı? Yani daha önce bundan yasakladık dediler. 71 dedi ki, işte kızlarım yapacaksanız. Kata dedi ki, Lut Aleyhisselam onlara kadınlarla evlenmelerini söyledi. Yani Lut Aleyhisselam kızlarım derken bir kavle göre, müfessirlerin bazılarının kavline göre Lut Aleyhisselam'ın kendisinin kızları yoktu diyorlar. Burada kastetti, ümmetinin kadınlarıdır. Çünkü peygamber ümmetin babası hükmündedir. 72, hayatın hakkı için onlar sarhoşluklar içerisinde bocalıyorlardı. Ata şöyle demiştir, Halid bin El-As ve Şeybe bin Osman yemin edecekleri zaman ve Ebi, babama yemin olsun derlerdi. Ebu Hureyre Radyalan onları babalar adına yemin etmekten yasakladı. Şeybe bu yeminini değiştirerek ve Amri, ömrüm için demeye başladı. Ata'ya ömrüm için demekte de sakınca ol olmadığı soruldu. Ata sakınca yok dedi. Sonra Ebu Hureyre Radyalan'dan bu hadisi rivayet etti. Abdül Rezak dedi ki, yemin Allah'tan başka saadına olmadıkça sakınca yoktur. Le amri, ömrüm için sözü ise kasem değildir. Bunu Abdurrazak ve İbnül Münzir El-Evsat'ta sahip bir rivayet etmişlerdir. Yani bu ayetteki le am, amruke ifadesi e, yemin değildir. Ömrün için, yani tercüme ederken bu tip ifadeler işte ömrüne yemin olsun gibi sözlerle e, tercüme ediliyor. Fakat e, Arapların örfünde bu yemin değildir. Yani pekiştirme, tekit sözüdür. Fakat ve ebi gibi sözler yemindir. Yani babalar üzerine yemindir. i̇bn Abbas radiyalanmadan, Le amruke kelimesi, yaşadığın hayatın için demektir. Ya mehun kelimesi ise, devam edip dururlar demektir. Katare dedi ki, ayetin anlamı, sapıklıklar içerisinde oynayıp duruyorlar demektir. 73. Güneş duvarken onları o korkunç ses yakaladı. İbn-i Cürec, Müşrikin kelimesi, Güneş doğmaya başladığı zamandır demiştir. İşte bizim dilimizde de işrak vakti denilir. Yani güneşin yükselmeye başladığı vakitler. E, şaraka, işte o güneşin doğduğu vakitler. 74. Böylece ülkelerinin üstünü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. İkrime Raymullah, sitcil kelimesi balçık demektir. Demiştir. 75. İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır. Mücahit dedi ki ayette geçen lil mütevessimin kelimesiyle kastedilen feraset sahibi olanlardır. İbn Abbas radıyallanmadan lil mütevessimin kelimesi bakanlar, görenler için demektir. Katade dedi ki lil mütevessimin ibret alanlar için demektir. Enes radıyallan'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın öyle kulları vardır ki insanları tevessum ile tanırlar. Yani ferasetleriyle tanırlar. Yani buradaki vesem Me kelimesi, mütevessimin aynı kökte insanlar tevessüm ile yani firasetleriyle tanırlar. Allah'ın bazı ferasetli kulları vardır manasında. Bu hadis Bezzar, Müsned'in Taberani, Mucem, Levsat'ta, Hakim, Tirmizi, Nevadülülsul'de, Kudai, Müsned-i Şab'da, Ebu Naim, Tıbbül, Nebevi'de, Ebul Fadıl, Ezzühri hadis cüzünde hasen-i rivayet etmişlerdir. 76 Onlar hala gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. Yani onlar açık bir yol üzerindedirler. Katada böyle demiştir. 77 Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır. Yani onların başına gelen şeyler sonrakilerin de ibret alması için bırakılmıştır. Yani onların işte balçıklarla böyle heykellere taşlara çevrilmesi üzerine yağ kurup balçıkayarak kurutulması e, gözleri önde duran bir yol üzerindedirler. Allah Azze ve Celle bu ayetle haber veriyor. Allah-u Alem halen daha bazı yerlerde, işte Pompei denilen yerde e, bu gibi kalıntılar var. Yani bu cinsel sapkınlık içerisinde olan kimselerin helak olup da, işte kimisinin e, daha yemekleri sofradayken böyle e, taşa çevrildiği, bu gibi e, heykel şeklinde kalıntılar halen de bir takım yerlerde sergileniyor. 78. Eki halkı da gerçekten zalimidiler. Katay de dedi ki, bize bildirildiğine göre Eki halkı ağacı çok olan bir yerde yaşıyorlardı ve ağaçları dev ağacı, hurma ağacına benzer, Mısır tarafına yetişen meyve veren bir tür ağaç idi. Söylendiğine göre de Peygamberleri Şuayb Aleyhisselam idi. Şuayb Aleyhisselam hem onlara hem de Medyen halkına gönderilmiş, isyan etmeleri sebebiyle iki defa azaba maruz kalmışlardı. Medyen halkını çığlık yakalay helak etmiştir. Eyke halkı birbirine girmiş sık ağaçlara sahipti. Bildirildiğine göre onlara yedi gün boyunca hiçbir gölgenin kendilerini gölgelendirmeyeceği kadar şiddetli sıcak musallat edildi. Allah onlara bir bulut gönderdi ve hepsi o bulutun altına sığınıp bir araya geldiler. İşte onlar bir serinlik arayışı içindelerken Allah üzerlerine bir ateş göndererek onları yakıp kül etti. 79. Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de açık bir yol üzerindedir. i̇bn Abbas radıyallahu Lebi İmami Mübin apaçık yol demektir. 80 Andolsun Hicr halkı da Rasulleri yalanlamıştı. i̇bn Ömer radıyallahu anh'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicr halkı hakkında şöyle buyurdu. Bu kavmin harabelerine ağlayarak giriniz. Eğer içinizden ağlamak gelmiyorsa oralara gitmeyin. Çünkü onlara isabet edenin benzeri size de isabet edebilir. Bunu Bukhari ve tefsirinde Taberi rivayet etmişlerdir. Katade asabul ül kelimesi vadi halkı demektir demiştir. Yani Hicir kelimesi vadi manasında. 81. Biz onlara mucizelerimizi vermiştik fakat onlardan yüz çevirmişlerdi. 82. Onlar dağlardan emniyet içinde kalacakları evler oyarlardı. 83. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. Cavir Radyalan'tan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hicirdeyken şöyle buyurdu. Bunlar Salih Aleyhisselam'ın kavmidir. Allah'ın hareminde olan bir kişi dışında Allah onların hepsini helak etti. Allah'ın haremi onu Allah'ın azabından alıkoydu. Denildi ki ey Allah'ın Resulü o adam kimdi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o Ebu Rugal'dir buyurdu. Bunu Taberi Ahmet bin Ambel, Taberi An-ı Mucemil i̇bn ve Hakim Sayısnat'ta rivayet etmişlerdir. 84. Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savmadı. 85. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. Aleyküm Katade dedi ki, şimdilik onlara güzel muamele et ayeti daha sonra neskedilmiş ve allah Teala onlarla Allah'tan başka ibadet-i layık hak olmadığına, ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Rasulü olduğuna şahitlik etmelerine kadar savaşmayı emretti. Onlardan bundan başkası kabul edilmez. Yani bu tevhidi kabul edip İslam'a girmeleri dışında bir şey kabul edilmez. Bu ayet nesh edilmiştir diyor yani. 86. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan peki bilendir. 87. Andolsun ki biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik. Ebu Hüreyi radıyallahu anh'dan Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Ümmül Kur'an yani Fatiha suresi tekrarlanan yedi ayet ve Yüce Kur'an'dır. Yani bu ayette bahsedilen bir nimet olarak verildiği bildirilen sure işte bu Fatiha suresidir. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. 88. Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına göz dikme. Onlardan dolayı üzülme ve müminlere alçak gönüllü ol. 89. De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. 90. Nitekim biz kısımlara ayıran, ayıranlara azabı indirmişizdir. İbn-i Abbas radiyalanma dedi ki, kısımları ayıranlar kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar eden Yahudi ve Hristiyanlardır. <gülüyor> 91. Onlar Kur'an'ı bölüp ayıranlardır. i̇bn Abbas Abbas radiyalanmadan, onlar kitaplarını kısımlara ayırıp bir kısmına iman eden, bir kısmını inkar eden kitap ehlidir. Yine İbn Abbas radıyallahu anh ayette geçen ıdîn kelimesi fırkalar demektir. Yani fırkalara ayrıldılar. Katade diyor ki bunlar Kureyş'ten bir gruptur. Allah'ın kitabını parçalara ayırıp bazıları onun sihir olduğunu, bazıları kehanet olduğunu, bazıları ise eskilerin masalı olduğunu iddia etti. Mücahit dedi ki Kur'an'ı parçalara ayırdılar. Onun bir kısmına sihirdir, bir kısmına kehanettir, bir kısmına da eskilerin masalıdır dediler. Yani kısımlara ayırmakla kastedilen inkarda böyle farklı yorumlarda bulunmalarıdır. 92 Rabb'in hakkı için mutlaka onların hepsini sorguya çekeceğiz. 93 yaptıklarından dolayı. İbn Abbas radıyallanma şöyle açıklıyor bu ayetleri. Allah Teala onlara şöyle şöyle mi yaptınız diye sormayacak. Zira o bunu onlardan iyi bilir. Lakin onlara neden şöyle ve şöyle yaptınız diye soracak. 94 sana emr açıkla ve müşriklerden yüz çevir. İbn Abbas radyalanmadan fasta kelimesi yerine getirmek demektir. Müşriklerden yüz çevir emri, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ayetiyle, Tevbe 5. ayetiyle nesk Yani yüz çevir, onlarla ilgilenme, onları kendi hallerine bırak manasında. Yani Müslümanların güçlerinin yetmediği, şirkeline karşı güçlerinin yetmediği konularda bu ee, böyle davranılır, bu ayetle amel edilir. Fakat kuvvet buldukları zaman müşriklerin öldürülmesi, onlarla cihad edilmesi veya kelime-i gelmelerine kadar savaşılması emredilir. Mücadeledeki dedi ki bu fasta bimatu me'ru emrulunduğun şeyi açıkça söyle. Emri namazı namazda Kur'an'ı açıktan oku demektir demiştir. 95 alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Enes Radyalan'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bazı insanların yanından geçerken arkasından birbirlerine göz edip Nebi olduğunu ve Cibril'in de yanında olduğunu iddia eden budur demeye başladılar. Cibril parmağıyla işaret edince hepsinin bedeninde kırnak gibi yaralar çıkıp pis kokan çubana dönüştü ve hiç kimse yanlarına yaklaşamaz oldu. Bunun üzerine bu ayet indi. Bunun taberani mucem ve Bezzar müsnedinde hasen-i Sınav'ta rivayet etmişlerdir. 96- onlar Allah ile beraber başka bir ilah edinenlerdir. Yakında bilecekler. i̇bn Abbas radiyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile alay edenler, Velid bin el-Mughira, Esvet bin Abdiyeghuz, Esvet bin, bin el-Muttalip, Haris bin Gaytale-es-Sehmi ve As bin Vail'dir. Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onları şikayet edip Cibril'e Velid'i gösterdi. Cibril Velid'in can damarına işaret etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen bir şey yapmadın deyince Cibril ben sana ona karşı kafiyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Esved bin el-Muttalib'i gösterince Cibril onun gözlerine işaret etti. Nebi aleyhisselatü vesselam sen yine bir şey yapmadın dedi. Cibril ben sana ona karşı kafiyim dedi. Sonra ona Esved bin Abdiyagus'u gösterdi. Cibril onun da başına işaret edince Nebi aleyhisselatü vesselam sen bir şey yapmadın dedi. Cibril, ona karşı ben sana kafiyim dedi. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona harisi gösterdi. Cibril, onun karnına işaret edince Nebi aleyhisselatü vesselam, bir şey yapmadın dedi. Cibril Aleyhissam ona karşı ben sana kafiyim dedi. Sonra ona asbin vaili gösterdi. Cibril, ona ayaklarının altına işaret etti. Nebi aleyhisselatü vesselam, bir şey yapmadın dedi. Cibril, ona karşı ben sana kafiyim dedi. Velid, Huza'a kabilesinden o ok atan birinin yanından geçerken adamın attığı ok onun şah damarına isabet edip kesti. Esved bin Nuttalip bir ağacın altında konak varken birdenbire evlatlarım benim için korumuyorsunuz helak oldum gözlerime diken batıyor diye bağırmaya başladı. Çocukları bir şey görmediklerini söylediler. O durmadan böyle bağıra bağıra iki gözünü kaybetti. Esved bin Abdiyegus'un başında bir çıban çıktı ve bu çıban sebebiyle öldü. Haris'in karnı sarı su bağladı. Öyle ki büyük abdesti ağzından gelmeye başladı. Sonunda o da ölüp gitti. As bin Vail ise Taif'e giderken üzerine bir ağaç düştü. Ayaklarının altına da diken battı ve o diken onu öldürdü. Bunu ziyarılmakta ise El-Muhtare'de, Beyhaki, Sünen'inde ve delal nübüvede, Taberani, Mucem-i Lefzat'ta ve Ahad-i Süd-Tıval'de sahibi isnatla rivayet etmişlerdir. 97- Onların söyledikleri şeyler yüzünden senin canının sıkıldığını andolsun biliyoruz. İbn Abbas radyalanmadan, Kureyş'ten bir grup Velid bin el-Mughira'nın yanında toplanmışlardı. Velid onlar arasında şeref sahibi bir kimseydi. Hac mevsimi gelmişti. Onlara, ey Kureyş topluluğu, hac mevsimi geldi. Arap heyetleri bu mevsimde size gelecekler. Onlara muhakkak sizin şu arkadaşınızın durumunu... Onlar işitmişlerdir. Bu yüzden onun hakkında ortak bir görüş benimseyin. Onun hakkında birbirinizi yalanlar e, türden birbirinizin sözlerini çürütecek şekilde çelişik görüşler ileri sürmeyin dedi. Kureyşliler sen bizim için bir görüş ortaya koy biz de onu söyleyelim dediler. Velid hayır siz söyleyin ben dinleyeyim dedi. Onlar kahindir deriz dediler. Velid biz kahinleri gördük. Onun söyledikleri kahinlerin mırıldanmalarına, oluşturdukları ses uyumlarına benzemiyor dedi. Kureyşliler delidir deriz dediler. Velid o deli değildir. Delileri cinler tarafından çarpılmış mecnunları gördük, onları tanıdık. Delilerin boğulmalarına, çırpınmalarına, vesveselerine benzer bir davranışı yok deyince onlar o şairdir deriz dediler. Velid hayır o şair değildir. Çünkü biz şiiri biliriz. Recezini, hezecini, karidini, mak, e, makbudunu, mepsutunu, kısacası şiirin her türünü tanırız. Onun söyledikleri şiirin hiçbir çeşitine benzemiyor dediler. Kureyşliler sihirbazdır deriz dediler. Velid, hayır o sihirbaz değildir. Sihirbazlar ve yaptıkları sihri gördük. Onun sözleri sihirbazların üfürüklerine, düğümlerine benzemiyor dedi. kureşliler o zaman ne diyelim dediler. Velid dedi ki, Vallahi onun sözlerine bir tatlılık var. Onun gövdesi sağlam, dalları ise olgun meyveler taşıyor. Siz bunlardan hangisini söylerseniz söyleyin, sözünüzün batıl olduğu hemen anlaşılır. Sözlerin söylenmeye en uygunu, Oğul ile babayı, kardeş ile kardeşi, kocayla hanımını, kişiyle aşiretini birbirinden ayıran bir sihirbazdır demenizdir. Yani insanları e, ayırıyor. Akrabaları birbirine düşürüyor. Kardeşleri birbirine düşürür. Böyle demenizdir. Diye böyle karar alıyorlar. Bunu İbni Şam sihiretinde Ebu Nuaym Delalün nübüvvede, Nebeyhaki Delalün nübüvveden sen isnatla rivayet etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da böyle e, suçlama yapıyorlardı. Hatta daha önce de geçti Bedir Savaşı'na dahi Ebu Cehil ellerini açıp Allah'a dua ediyor. Ya Rabb'i işte e, akrabalar birbirine düşüren şu adama karşı bize yardım et diyerek Bedir Savaşı'nda Allah'tan böyle yardım istiyordu. 98 Sen şimdi Rabbini hamd ile tespih et ve secde edenlerden ol. 99 Ve sana yakın gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Mücahid dedi ki yakın ile kastedilen ölümdür. Yani ölünceye kadar, sana ölüm gelinceye kadar ibadet et. E, bazı tasavvufçu sapıklar, e, kişi işte yakın makamına gelir zaman ondan mükellefiyet düşer gibi saçma sapan şeylere, yorumlara gitmişlerdir. E, burada yakın ve kasteden ölümdür. Nitekim <gülüyor> e, Meryem suresinde de e, madumtu hayya ifadesi geçer ve e, Rabbim bana hayatta olduğum sürece e, namaz kılmamı emretti diye. Bu Mücahid'in söylediği bu sözü yani kâserlerin ölüm olduğu sözünü Katade, Hasan el Basri ve İbn Zeyd de söylemişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu Resulullah sallallahu ve şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. İnsanların içerisinde en hayırlı yaşayan kişi Allah yolunda atının yularını elinden bırakmayan her düşman sesi veya tehlikeli bir durum işittiğinde uçarcasına atını atlayıp da ya şehit ya gazi olmak için olay yerine giden kişidir. Veya şu tepelerden bir tepede yahut şu vadilerden bir vadinin içerisinde bir koyun sürü sahibi olan namazını kılıp zekatını veren ölüm. Yani yakin kendisine gelene kadar Allah'a ibadet eden ve insanlardan yana hayırdan başka bir şey düşünmeyen kişidir. Bunu Müslim ve sünen Kübra'da Nesai rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve Sellem e biat etmiş olan ensar kadınlarından Ümmü'l-Ala radiyallahu anhadan Osman bin Mazun Radyalan vefat ettiğinde Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Osman bin Mazun'a gelince muhakkaki ki yakin ona gelmiştir. Yani yakin kelimesinin ölüm manasında olduğunu yani canlı olarak da bizatihi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu sözüyle ortaya koyuyor. Yani vefat ediyor, onun üzerine yakin ona gelmiştir diyor. Allah'a yemin ederim ki ben de bu ölü için hayır ve saadet ummaktayım. Yine Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın Rasulu iken bana ve size yarın Allah tarafından ne muamele yapılacağını bilemem. Bunu Bukhari birkaç yerde ve Taberi tefsirinde rivayet etmişlerdir. Evet, böylece Hijr suresi tamamlanmış oluyor. Allah izin verirse bir sonraki derste Nahil suresine geçeceğiz. Subhanallah ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah tevhidike şerikelek ve estağfiruke ve etûb